Vettekullah ve alimu Allaha ma'al muttaqin Allah'tan korkunuz bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Belamen aufa bi ahdihi vettaka fe innallaha yuhibbul muttaqin. Şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Siz istediğiniz kadar kitap ve sünnetle amel ettiğinizi iddia edin, beyan edin. Ama sizler takva ehli değilseniz, Allah'ın hudutlarını gözetmiyorsanız, o zaman parmaklarınızı ısırırsınız. Allah'ın nusreti size ulaşmayacaktır. Çünkü Allah sizlerle değil, işin kötü tarafı ise Allah o zaman bizleri sevmeyecek. Öyleyse, derli dostlar, avamı, akideye, akide ehlini takvaya ve güzel ahlaka bunları cem edeni de Allah yolunda mücadeleye ve davete davet ederiz. Bu sıralama böyledir. Bozulmaması gerekir. İkinci gaflet. Bu birinci gaflet. Davetçilerin içinde bulundukları birinci gaflet. Tabi bu gaflet içerisinde bulunan davetçilerden söz ediyorum ben. Yoksa benim gözüm buralarda öyle davetçiler görüyor ki ben onları tanımadan sevmişim. Tanımadan sadece sözlerini duymuşum ve kendilerini sevmişim. Ve ben aşağı yukarı bunu bilmekteyim. Neden böyle oldu? Bakın. Bukhari'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. اِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا fi بَيْعِهِمَا eğer birbirleriyle ticaret eden dünya ve ticaret. E, hepiniz biliyorsunuz ki Allah indinde dünya ve içindekilerin hiçbir değeri yoktur. Lakin iki kişi birbirleriyle ticaret eder de bu ticaretlerinde samimi olurlar ise, sadık olurlar ise ve ticaretlerini beyan ederler ise bu rik lehum fi beyihihim Onların ticaretleri bereketli olur. Allah onların ticaretlerini bereketli kırar. Allah değer vermediği bir olaya sadakat ve samimiyet girdiği için bereket veriyor ise, Allah'a davet gibi bir ticarette kişinin Rabbi ile bir davetçinin Rabbi ile yapmış olduğu bir ticarete samimiyet girdiği zaman düşün o sözler, o davetçinin sözleri nasıl bereketli olacaktır. O yüzden ben kendilerini tanımadığım halde seslerini duyup da etkilendiğim insanlar var aramızda. Allah hocalarımızdan razı olsun. Evet. İkinci gaflet. Müslümanların bakiasını islahda ahlakın önemli rolunu kavrayamamak. Dostlar Müslümanların vahdaniyetini zedeleyen, onları bölük pörçük hale getiren en önemli unsurlardan biri şüphesiz ki kötü ahlaktır. Günümüzdeki İslami merkezlerin, cemiyetlerin, vakıfların, müesseselerin birçoğunda suizan, dedikodu, kovuculuk, makam sevdası, haset gibi kötü ahlaklar yüzünden fitneler vuku bulduğunu görüyoruz. Aynı akideyi aynı değerleri paylaşan Müslüman bunlar. Ama birbirlerini paylaşamıyorlar. Hazmedemiyorlar. Bu fitnelerin akabinde bakın ben Avrupa'dan geliyorum. Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'yı biliyorum. Buraları duyuyoruz ama bilmiyorum. Siz daha Buranın yerlisiniz ama bizim oradaki Avrupa'daki selefi cemaatlerin Allah'ın kendilerine merhamet ettikleri hariç çoğunda kötü ahlak yüzünden fitneler vuku bulduğunu görüyoruz ve bu fitnelerin akabinde en ölü en üzücü tarafı da Allah'a davetin terk edildiğini görüyoruz ve bizler bunu bizzat yaşadık. 10 yıl önce, takriben 10 yıl önce bizler arkadaşlarla muhtelif şehirlerden bir araya geldik, toplandık. Ne yapalım? İşte Kur'an ve Sünnet daveti. Birbirimize nasihat edelim, birbirimize itelim. Tabi aramızda Türkler vardı, Hollandalılar vardı, Faslılar vardı, Maghribliler, Mısırlı, Mısırlı artık karışıktı 20 kişi. Ama biz Allah'a davet ediyoruz. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50, 100, 100 artık sınıflar almıyordu. Ve Allah şahittir, her dersimizde en azından bir iki kişi İslam'a giriyordu. Her en azından. Daha sonra aramıza bir ilim talebesi geldi. İlim talebesi. Ama Allah kendisini ıslah etsin. Ben dua ediyorum. Kendisinden istifade ettiğim hususlar da oldu. Ama bu Müslüman bizim aramıza ayırdı. Bu Müslüman bizim aramızı ayırdı. Bir gece içerisinde böyle olan dostlar ayrıldılar. Neye uğradığımızı şaşırdık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Aradan 10 yıl geçti. Bu 10 yıl mesela bu 10 yıl içerisinde o ona reddiye yazıyor. Biz ona reddiye yazıyoruz. O bizi cerh ediyor. O bizi biz Bunlarla uğraştık, on yıl bunlarla uğraştık, on yıl sonra şimdi yeni yeni diyoruz ki Allah'a davetle uğraşalım. İnsanları Allah'ın davetine, Allah'ın dinine davet edelim. O dönemde ben Ebu Said Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam başımıza büyük bir musibet geldi. Kardeşler birbirlerini yiyorlar. Ne dersin? Dedi ki Abdullah onlardan uzaktır. Yani münasebetlerini devam ettir. Ama onların içinde bulunmuş oldukları karkaçadan uzak uzaktır. Ve ben bu menhecimin fikrimi arkadaşlara açıkladım iki tarafa da. İki tarafta benden uzaklaştı. Çünkü taraf seçmek zorundasın. Hatta arkadaşım biri bana dedi ki çektiler beni köşeye sen zalimsin. Gemiyi batırdın, terk ettin. Çünkü bir taraf seçmek zorundasın. Ben Allah'ım hamdolsun ki Ebu Sayet Hoca'nın nasihatini o gün dinlemişim. Hiç unutmuyorum Rotterdam kentinde öyle bir hale geldim ki dedim ki ya Rabbi benim hiçbir dostum kalmadı. Vallahi o. Bak Allah şahittir. O konuma geldim. Çünkü iki tarafta beni terk etmişti. Dedim ki ya Rabbi ben dedim dostsuz kaldım. Ve bu çok yani insan sosyal bir varlıktır. İnsanlar tarafından sevilmeyi ister. Hatta biliyorsunuz Hadiste is, ismi zikredilmeyen, lakin kim olduğu da önemli olmayan, e, sorduğu soru yani kim derken şahsiyet olarak önemli şahsiyetler ama isim olarak önemli değil o sahabi geliyor Allah Resulüne diyor ki bana öyle bir amel öğret ki diyor Allah beni sevsin ve kullar da beni sevsin. Sadece Allah'ın sevgisini değil kulların sevgisi de önemli demek. Allah Resulü Aleyhisselatüssalam da ne diyor? Dünyaya karşı zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine karşı da zahid ol ki insanlar seni sevsin. Burası çok önemli bir husus. Bazıları var hadi bana yemek ısmarla. Bir yere gidersiniz elini cebine atmaz. Ula oğlum bir gün sen ısmarla. Bu insan hangi konumda olursa olsun bunlara sülük derler değil mi? yapışkan gibi bir sürük gibi bırakmıyor bu insanlar hiçbir yerde hiçbir zaman sevilmezler istersen başbakanın evladı ol gerçi bugün fazla siyaset yaptım herhalde başbakanı çok kullandım ben <gülüyor> ha. öyleyse bizler bunu yaşadık ve ben bizzat arkadaşsız kaldım daha sonra dedim ki ya Rabbi Rotterdam'da yürüyorum dedim ki ya Rabbi ben dostsuz kaldım ve mescide girdim. Yalnızım. Neden yalnızım? Ebuseyt Hoca'nın eee nasihatını dinlediğim için. Belki o zaman dedik ya hocam seni dinledik dostsuz kaldık. Camiye girdim. Subhanallah. Camiye girdim ve birisi Müslüman olmak için bizim yanımıza geldi. Dedim ki Allahu ekber. Demek ki bu müsibet ve fitne insanları Allah'a davetten alıkoyuyor. Kim bu fitneden uzak kalırsa Allah'a davet alanında bulunduğu için korunmuş bir alanda oluyor. Ve şahadetini getirdi. Müslüman oldu. Allah'ım selamı olsun. Ama 10 yıl yıprattı bizi bu olay. Ve şu an Ebu Enes hocalarımızı görüyoruz da bizim içimize de bir şey geliyor. Yahu elhamdülillah o zaman biz de 10 yıl sonra bakın 10 yıl sonra. Evet. Ve bu fitne hale devam etmekte. Avrupa'da, Amerika'da, Arap dünyasında, burayı bilmiyorum. Ama bu fitne hale devam etmekte. Bakın burada bir cümle söyleyeceğim. Allah'ın merhamet ettikleri hariç, bunları hariç tutuyoruz. Selefilerin, biz bizeyiz şu an. Selefilerin bulundukları mıntıkalara bir göz atın. Muhakkak ki bölündüklerini, muhakkak ki birbirlerine ulaştıklarını göreceksiniz. Birbirlerine reddiyeler yazdıklarını, birbirlerini kötülediklerini, bu Saad Hocam tüm bahsetti, cerh ettiklerini, tebvi ettiklerini, bidatçı ilan ettiklerini, tefsik ettiklerini, yani fasık ilan ettiklerini, birbirlerinden sakındırdıklarını, aman onun yanında gitme. Birbirlerine hecr uyguladıklarını, sırt çevirip uzak durduklarını göreceksiniz, müşahede edeceksiniz. Allah düşmanlarına göstermedikleri tavırları, birbirlerine gösterdiklerini göreceksiniz. Bu tavırlarıyla korkarım, bu tavırlarıyla korkarım, Allah'ın rızasına değil, Allah'ın düşmanlarının rızasına nail olacaklardır. Çünkü düşman çok iyi biliyor. Düşman biliyor ki tek saf halinde olan Müslümanların boyuna asla bükülmeyecektir. Öyleyse düşmanla, düşmanın Müslümanlar arasında tefrikaya sebebiyet verecek şahsiyetleri silah olarak kullanması pek de uzak bir ihtimal değildir. Hepiniz şeyh e, Salih-i tanıyorsunuz. Suudlu şeyh. Size onun bir sözünü tercüme ettim, nakledeceğim. Gerçekten düşündürücü. Bakın ne diyor şeyh? Zanlama göre dinin düşmanları kendilerine karşı Müslümanlar arasında en sert olanların Selefe tabi olanlar olduklarını gördüklerinde pek yakın zamanda en sert, en şiddetli oyunlarını ve entrikalarını bozanların selefe tabi oldukları, selefe tabi olanları gördüklerinde selefi daveti karalamak için tüm gayretlerini sarf ettiler selefilik iddiasında bulunup da selefin menhecine uymayan bazı gruplara müsaade verdiler. İnsanlar arasına bunları yaydılar. Müsaade ettiler. Onları promosyon ettiler. Reklamlarını yaptılar. Onlar için alanı genişlettiler. Önlerini açtılar. Birilerine sıkıntı yaparken, birilerinin davetlerini zorlaştırırken Birden bakıyoruz bazı selefi olanlar öf açılıyor. Bazı arkadaşlarımız da zannediyor ki ya bak bunlar doğru yolda ki bunlar doğru yolda ki bak doğru mennecde oldukları için davetleri de doğru bir şekilde devam ediyor. Subhanallah. İblisi ve iblisin yanla yanlaşlarını kızdırmayan bir davetin altına soru işareti koymak lazım. Ve şirk şey devam ediyor. Onları promosyon ettiler. Onlar için alanı genişlettiler ve desteklediler. Bundaki tek amaçları selefi daveti karalamaktı. Şimdi tamamen bu söylediklerim gerçekleşmekte. Hala sözün şekil sözü. Din düşmanlarının selefi daveti karalamak için bu tiplerden bazılarına konuşmaları için podyum verdiklerinde medya aracılığıyla destekledi desteklediklerinde hiç şüphem yoktur diyor. Ve tekrar ediyor, bunda asla şüphem yoktur. Bence bu, yani din düşmanlarının bazı selefilik iddiasında bulunup da selefe uymayanları desteklemesi yaşadığımız dönemde dine yapılan en tehlikeli oyunlardan biridir diyor şeyh. Ve şeyhin sözü burada bitiyor. Şeyhin dediği eğer doğru ise din düşmanları kimi seçecek? Tefrikaya müsait olan, tefrikaya, tefrikaya sebebiyet verecek olan şahsiyetleri seçecek. Kimdir bunlar? Sivri dille. Kovculuk yapan, laf alıp laf taşıyan, gıybet eden, karıncayı deve yapan, Sabırsız, hikmetsiz, çabuk fitneye sebep olan ve fitneyi alevlendiren şahsiyetleri maşa olarak kullanacaktır. Yani ahlaktan yoksun Müslümanlar bilerek veya bilmeyerek düşmanın çizdiği senaryoda rol alacaklardır. Ve korkarım bu senaryoda başrol oyuncular selefi ahlak ve sünnetten yoksun olan Selefi davetçiler olacaktır. Ve bunları biz Avrupa'da yaşamaktayız, Amerika'da yaşanmakta, İngiltere'de yaşanmakta. Bu tefrikaya sebep olan, aynı akideyi ve aynı menheci paylaşan Müslümanların, aynı kaynaklara müracaat eden Müslümanların aralarını ayıranların yüzde 99 dokuz buçuğu Selefi davetçiler. ve menhece adı altında düşmanların ekmeklerine bal ve kaymak süreceklerdir. Kuru ekmeği var zaten adamın. Küflenmiş ekmeği var ve sen bu tavrınla onların kuru ekmeklerine, küflenmiş ekmeklerine bal ve kaymak sürüyorsun. Bu dostlarımıza dönüyoruz. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ama oyuna geliyorlar. Onları uyandırmak istiyoruz. Bizim sorunlarımız varsa Dört duvar arasında göz göze konuşalım. Dışarı yansıtmayalım. Bağıracaksan benim yüzüme bağır. sen benim yüzüme tükür. Ama bunu arkamdan dışarıda yapma. Bu birilerinin ekmeğine kuru küflü ekmeğine bal yağ sürmektir. Kızacaksan boş odalar var. Yahu İmam Şafii diyor. Divanında geçiyor ve diyor bana nasihatınla insanlar arasında gelme yani cemaat arasında bulunduğum zaman bana nasihatinle gelme alenen insanlar arasında benim atamı zikretme fenne'n-nasiha bayna fa'n-nasiha bayna'n-nasiuu'un min't-tavbihi la'ardâ çünkü diyor fa'n-nasiha bayna'n-nasiu'un veya nasiha çünkü diyor insanlar arasında alenen nasihat etmem yaralamanın bir çeşididir ve onu dinlemeye razı gelmem diyor. bunu İmam-ı Şafii söylüyor kusura bakma ben İmam-ı Şafii kadar da değilim ne ilmim ne tatbam ne zürtüm hiçbir şey onun gibi değil o zaman bana hiç gelme insanlar arasında bana hatamı bana zikretme ben nefis taşıyorum Bunlar bana ağır gelir. Ama dört duvar arasından yaparsan yeri geldiğinde elini de öperim. Yeri geldiğinde alnını da öperim. Bu kardeşlerimize niçin böyle davranıyorsunuz? Diye sorarsanız menhece de altında diyecekler. <l hanya> Menhecül enbiya, menhecis selef. Biz bunun için yapıyoruz. Subhanallah. Nasıl olur da nebevi menheç aynı akideyi paylaşan aynı kaynaklardan beslenen kişileri ayırabilir. Nasıl buna muhal? yani bu im imkan dahilinde midir? Aynı alimlere müracaat eden aynı kaynaklardan beslenen kişiler nasıl ayırabilir? Bu ne biçim menhecmiş? Nebili menhec bunu yapar mı? Allah Resulü'nün menhecinde hüsnü zan vardı. Bunların menheçlerinde suizan görüyoruz. Menheç dediklerinde suizan görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecinde affetme vardı. Bunlar da cezalandırma görüyoruz. Nebevi menheçde hataları örtme var idi. Bu hala vardır. Bunların menheçlerinde hataları ve ayıpları ifşa ettiklerini görüyoruz. Nebevi menhejde sabır vardır. Bunlarda acelecilik görüyoruz. Dostum, ben senin söylediğin o sözü her zaman aynı o her ortamda anlayacak kapasite ol kapasitede olmayabilir. Bizim bir doktor arkadaşımız vardı. İnsanların diyor aynı insanlar. Bir insandan söz ediyoruz biz. Akıl sahibi bir insan Beyninde diyor belirli maddeler var. Bu maddeler azaldığı zaman bunun kavrama gücü de azalır. Madde kıvama geldiği zaman kavrama gücü daha güçlü olur. Her insan her ortamda her zaman o aynı meseleyi aynı kavrama gücünle yakalayamaz. Belki o an zamanı var. O onun zamanı var. Belki şu adam, o adam şu an başka şeyle meşgul. Eşiyle kavga etmiş. Eşimle ben kavga ettim diye Ebu, Ebu Enes Hocam Allah razı olsun anlattı güzel. Ben eşimle evli olanlar bunu benden paylaşacaktır. Ben eşimle aramda bir münakaşa geçtiği zaman yeryüzündeki bütün insanlar benim dostum olsunlar. Dünya benim için kapkara oluyor. Ama eşimle iyi olduğu eşimle iyi olduğum zaman yani öyle olmasın da ben huzurlu oluyorum. Ama çok güzel ortamlara gidiyorum, çok güzel insanların evine gidiyorum ama eşimle evde aramızda münakaşa geçti ya diken üzerinde oturuyorum. Rahat edemiyorum. Bana gülmeler rahat edemiyorum ben. Herhalde evli kardeşlerimiz bunu paylaşacaklar bence. Bazıları gülüyor. Evet. Evet, nebevi menhecde hikmetle ve güzel öğütle davet vardır. Bunların menheclerinde sert ve kaba sözlerle kalp kırma olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu ahlak dışı davranışları nebevi, menhe, nebevi menhece atfetmek büyük bir zulümdür. Evet buna menhec değil bu bizim menhecimiz değil. ama nebevi menhec demeyin lütfen. İnsanlara, bu peygamberin menhecidir diye, bu menheci insanlara lütfen sunmayın. Allah'tan korkun. Bu davranışların aslında dostlar menheçler yapmalıdır. Aslında iyi baktığı zaman kendisi, araştırdığı zaman bunun altında heva ve heves olduğunu anlayacaktır. Haset, çekememezlik, gurur, kin, makam sevdası olduğunu anlayacaktır. Bütün bu sıkıntılar bu bütün bu sıkıntıların kaynağının kötü ahlak olduğunu anlayacaktır. Bu davetçiler biraz nefis muhasebesi yapsalar bu gerçeği göreceklerdir. Biraz nefis muhasebesi Lakin yeterli manada İslami terbiyeden geçmemiş bir insan nasıl nefis muhasebesi yapsın ki? Kişi kendi nefsini hesaba çekebilmesi için kendini eleştirebilmesi için sahip olduğu kötü ahlaklardan vazgeçebilmesi için güzel, güzel ahlakları edilebilmesi için Rabbani bir terbiyeden geçmek zorundadır. Rabbani terbiye İslami bir terbiye. Ve böylece birçok davetçilerin içinde bulundukları gafletlerin üçüncü ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Üçüncü gaflet ki bu zikrettiğim ikinci gafletle bağlantıda terbiye esnasında güzel ahlakın göz ardı edilmesi. Terbiye esnasında güzel ahlakın göz ardı edilmesi. İslami terbiyeyi kitaplardan edinmek veya internet aracılığıyla işte sohbet indirerek, sohbet dinleyerek edinmek başarılı bir yöntem değildir dostlar. İlim edinirsiniz ama ahlak edinemezsiniz. Çok düz iyi kalır. Zordur. Başarıya ulaşamazsınız. Kitaptan ahlak edilemezsiniz. Zordur. Terbiye için en sağlıklı ve kalıcı yöntem İttiba yöntemidir. Taklit yöntemidir. Tabi burada Ebu Said hocamla bu konuyu hazırlarken Ebu Said hocama sordum. Hocam taklit mi kullanayım? Çünkü taklittir. Bir, ço bir çocuk e babasından ahlak ve taklit yoluyla alır değil mi? Hoca dedi ki hocam dedim yanlış anlaşın. Hoca dedi ki bana sen buna dedi ittibade itibariyle hani taklit bizim cemaatta bile yanlış anlaşılıyor ama siz benim ne de demek istediğimi anladınız inşallah terbiye güzel ahlak Rabbani alimlerin ve davetçilerin ilim halkalarına ve mec veya meclislerine iştirak etmekle onların özel hayatlarındaki hal ve hareketlerini davranışlarını müşahede etmekle gerçekleşir Rabbani şahsiyetlerin Bakın her alim demedim, her davetçi demedim. Rabbani alim dedim. Rabbani alim kime denir? İlmiyle amel edip de o ilim ve ameline davet eden. Rabbani şahit, şahsiyet ise kimdir? İlmiyle amel edip de o ilme ve ameline davet eden kişidir. Terbiye, güzel ahlak, güzel huylar bu Rabbani şahsiyetlerin bu salih şahsiyetlerin meclislerine iştirak ederek elde edilir dostlar kazanılır çünkü onların güzel ahlakları kalplerde iz bırakırlar bu da kişinin o Rabbani şahsiyetlerin ahlaklarınla ahlaklanmasını sağlar tabi herkes kendi hocasını sever Herkes kendi şeyhini, kendi hocasını sever. Benim Mısır'daki e, hocam, kendisinden bir müddet okumuş olduğum hocam, Şeyh Yasir Ebu Temin. Kendisi hadisçidir. 25 yıl e, takriben, 25-30 yıldır hadis ilmiyle iştigal ediyor. E, i̇lim talebeleri kitaplarından tanır. Tahkikle uğraşıyor kendisi. Bunun talebeleri var. Biz Avrupa'dan geldiğimiz için, ben yazları yazdım. E, yani belirli bir tat kaldıktan sonra yazları evlendim. Zaten evlendikten sonra o da ayrı bir hikaye. Şimdi onu da paylaşayım sizlerle biraz espri, ol, espri olsun. Baba dedim anneme diyorum. Bak gel sana diyor birisini bulduk. Şimdiki eşim belki izliyor şu an. Gel gör. Ama diyorum bak geri döneceğim. Mısır'a geri döneceğim. Tamam gel tabi babam ne diyor? Tamam babam da falan dedi karıştırdılar. Versen, babam bundan haberi yok. Babam geldiğim zaman beni bir daha finanse etmeyecek tabi. Geldim evlendim bir daha da bir yere gidemedim. Ama ne oldu? Yazları, yaz tatillerinde zaman zaman hocanın yanına gidiyorum. Özel bir şeyler Allah razı olsun. O yoğun çalışmasının arasında bize vakit ayırıyor. Şimdi bu hocamdan bahsedeceğim ben. Çekhiyasir Abu Temim, Mısır'da, Mısır ilim ehli arasında tanınmış bir şahsiyet. Talebeleri var. Talebelerine salı günü ders veriyordu. Biz Avrupa'dan geldiğimiz için haftanın beş günü bize ders veriyordu. Bize ayrıcalık yapıyor. Talebeler geliyordu. Ne okudunuz, ne yaptınız, ne zaman ders var? Neyse hem bizim evimize geliyordu ayağımıza ders vermeye hem de bizi davet ediyordu. Davet ettiği zaman da muhakkak ki ikram vardı. Öyle basit çay değil. Çay börek değil. Hayır. Bizzat kendi ellerinde hazırladıkları pilav, efendime...